Bismillahirrahmanirrahim. Ziraat Ortaklığı Bölümü. 3838 İbrahim'den Ebu Said bir işçi çalıştırırken ona ücretini bildir dedi. 3839 Yunus'tan Hasanı Basri bana ücreti bildirmeden işçi çalıştırılmasını hoş görmediğini söyledi. 3840 Ebu Süleyman'dan Ebu Süleyman'a bir adamın yemeğini de vermek üzere bir işçi çalıştırdığını sordular. Ebu Süleyman kendisine ücretini bildirmeden çalıştırmasın dedi. 3841 Mamer anlatıyor. Bir adam kendisinden Mekke'ye gitmek üzere bir binek kiraladı. Kiralarken bir aya kadar yahut tayin ettiği bir vakte kadar gidebilirse binek sahibisine şu kadar fazla para vereceğini söyledi. Bunu hammat ve kata diye sorduğumda onlar zarar yok. Fakat bir aydan daha fazla zamanda giderse ücretini eksik vermesinin doğru olmadığını söylediler. 3842 3842 3842 i̇bn Cüreyşten, ''Ata'ya dedim ki bir sene yemeğini vermek, bir senede şu kadar ücretini vermek üzere bir köle tutayım mı?'' ''O da zarar yok fakat onu tutarken sene hesabıyla değil de gün hesabıyla tutman daha iyi olur.'' dedi. ''İbni Cüreyit onu tutmuş isem ve senenin bir kısmı geçmiş ise nasıl olacak?'' dedi. ''Ata geçmişin hesabını bana sorma.'' dedi. 3843 Rafi bin Useyep babasından naklediyor. Useyep bin Zubeyir kavmi Harisoğulların yanına giderek "Ey Haris felakete uğradınız." dedi. "Ne oldu?" dediler. "Useyep, Anicselatü vesselam arazi kiralamayı yasak etti. Biz ya Resulullah o halde mahsulün bir kısmı karşılığında kiralı kiralayalım dedik." "Ali sallatü hayır" dedi. "Ben kuru incir karşılığında bahçe kiralıyorduk" dedim. "Ali sallatü olmaz" dedi. Ben suyun kenarına gelen yerin mahsulü karşılığında kiralıyorduk dedim a.s. hayır olmaz arazini ya senek yahut mümin kardeşine emanet ver o eksin buyurdu 3844 Usaid bin Züheyr'den Rafi bin Hadiç yanımıza gelerek Resullah tarlamızı mahsulün 3'te 1'i yahut dörtte biri karşılığında kiralamayı ağaçtaki hurmayı kuru hurma karşılığında almayı yasak etti dedi 3845-46-47 48 yine aynı. 3849 3800 49 54'e kadar aynı. 3855 Cabir'den Ali ve vesselam tarlası olan eksin kendi ekemiyorsa Müslüman kardeşine ekmesi için emanet versin. Ona bir şey karşılığında kiralamasın buyurdu. 3800 57 Cabir'den bazı kimselerin ihtiyaçlarından fazla tarlaları vardı. Bunu yarıya, üçte birine yahut dörtte birine kiralıyordu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam tarlası olan kendi eksin. Yahut ekmesi için karşılıksız olarak bir mümin kardeşine emanet etsin. Yahut boş bıraksın buyurdu. 3858 ve 59 Cabir bin Abdullah'dan aleyhissalatü vesselam tarlasında tarlası olan eksin, yahut ekmesi için karşılıksız mümin kardeşine emanet versin, kiralamasın buyurdu. 3860'dan 3800 3908'e kadar yine aynı. 3909 Ebu Abdurrahman arazi mukavemelesinin şekli şöyledir. Bu mukavelemeyi okum ve masraf tarla sahibine Allah'ın bahşettiği mahsulün dörtte birini kiralayana ait olmak üzere kendi istek ve selayetiyle filan filanoğlu filan oğlu, filan arazi sahibi filan oğlu, filana yapmıştır. Filan memleketin filan mevkinde dört taraftan şu çevrili arazinin tamamı su ve kanallarıyla ağaçsız ve ekinsiz boş olarak bütün haklarıyla şu tarihten şu tarihe kadar işletilmek üzere bana teslim edilmiştir. Bu araziye bu zaman zarfında yaz veya kış buğday, arpa, susam, pirinç, pamuk, ritap, bakla, nohut, bezelye, mercimek, kıyar ve Acur karpuz, havuç, şalgam, turp, soğan, sarımsak, sebze, kokulu çiçekler ve diğer istediğim her şeyi ekebilirim. Çekirdek ve tohum sana aittir. İradiye ben bakarım. İstersem yardımcılardan ve amellerimden herhangi birine iradeyi bırakabilirim. Hayvanların ve aletlerimle mahsulün en iyi yetişebilmesi için çalışacağım. Araziyi işleterek sulamam gereken kanaları açmak, gübrelemem, mahsulu toplamam, biçmem, harmanlamak, dövmek ve savurmak bana, sana aittir. Bütün bunlarda masraf sana aittir. Kendim çalışırım istersem yardımcılarımdan çalışabilirim. Sen çalışmayacaksın. Bu müddet zarfında Allah'ın bahşettiği mahsulün dörtte üçü sana, dörtte biri bana aittir. Bu arazide hiçbir mülkiyet hakkı talep etmeyeceğim. Mukavele müddeti bitince beni ve adamlarımı çıkartabilirsin. Filan ve filan şahittirler. Bu mukavelename iki 2 Nusa yazılır. 3910 İbn-i Muhammed diyor ki bana göre arazi mudabire malı gibidir. Mudabire malı hakkında caiz olan her şey Arazi hakkında da caiz olur. Müdabbere hakkında caiz olmayan şeyler de araz için olmaz. Bütün masraflar arazi sahibine, emek isteyen ve yardımcılara ait olmak üzere arazisini çiftçiye vermesi caizdir. 3.911 911 ve 12 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi bir gün Hayber'deki hurmalık ve arazileri masrafını Yahudilere yapmak, mahsulün yarısı Yahudilere, yarısı Resulullah'a kalmak üzere Yahudilere verdi. 3.913 Abdullah bin Ömer'den ve Vesselam'ın zamanında su kıyılarında yetişen mahsul bir miktar saman tarla sahibine kalmak üzere arazi kiralanırdı. 3.914 Abdurrahman bin el-Esvet'ten iki amcam ve babam mahsulün üçte biri veya dörtte biri kendilerine kalmak üzere arazi kiralıyorlardı. Alkame ve Efset bunu bildikleri halde mani olmuyorlardı. 3.915 İbn Abbas'tan sizin için en hayırlısı arazinizi altın ve gümüşle paraya kiraya vermenizdir. 3916 Mansur'dan İbrahim ve Said bin Cübeyr boş araziyi kiralamayı caiz görüyorlardı. 3917 Muhammed'den yukarıdaki adresin aynısı. 3918 Said bin Müseyyep'ten altın ve gümüşle parayla boş araziyi kiralamak caizdir. Bir adam birisine müdavere usulüyle malını verirken mukavele yapmak isterse mukavele nameyi şöyle yazar parayı alanın ağzından deyip yukarıdakini aynen yazmıştır. 3919 3 kişi filan filan filan kendi istek ve selayetleriyle onar bin dirhem koyarak 30 bin dirhemlik sermayeyle İnan şirketi kurmuşlardı. takvadan ayrılmadan emanete ve birbirinin hakkına riayet ederek bu sermayeden istedikleri gibi tasarruf edebilirler. İstedikleri ticaret eşyasını peşin veya borca beraber veya ayrı ayrı istedikleri gibi alıp satabilirler. Az veya çok biri hakkında lazım gelen hak veya mensuliyet diğerler içinde geçerlidir. Sermayenin üzerine Allah'ın bahşettiği karı ve zarar sermayelerin nispetinde her üçü arasında paylaştırılır bu mukavele her birine birer tane verilmek üzere 3 Nisan yazılmıştır. Filan filan filan ortakları imzalamıştır. 3920 yine aynı. 3921 ve 22 Abdullah'tan Bedir Savaşı'nda ben Ammar ve Saad ortak olduk. Saad 2 esir getirdi. Ben ve Ammar bir şey getiremedik. 3923 yine mukavele örneği. 3924 Boşanma iki defadır. Ondan sonra da iyilikle geçirmek yahut da güzellikten ayrılmak gerekir. Meğer ki erkekle kadın ilahi hududu emirleri yerine getirmekten korkmuş olsunlar. Şayet onların ilahi hududu aşmalarından korkarsanız kadının boşanıp serbest kalması için bir şey vermesinde ikisi içinde vebal yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunlar için emeğin. Allah'ın sınırlarını aşanlar kendilerine yazık etmiş olurlar. Bu mukavele filanoğlu filanın kızı filan oğlu filanın filana yazmıştır. Ben senin zevcendim. Beraber aile hayatı yaşıyorduk. Daha sonra seninle anlaşamayarak ayrılmak istedim. Bana hiçbir zararım dokunmadı ve senden hiçbir hakkım yok. Evliliğimizin gerektirdiği Allah'ın emirlerini yerine getiremememizden korkarak talak-ı boşanmamızı istedim. Buna karşılık sende alacağım olan şu kadar mihirden vazgeçtim. Bu da ilaveten sana şu kadar para verdim. Bu isteklerimi yerine getirerek beni talakı bayinle bir daha bana dönmemek üzere beni boşadın. Birbirimizden ayrılmadan aynı mecliste ben de boşanan bir kadının kocasından talep edeceği bütün haklardan vazgeçerek boşanmayı kabul ettim. Birbirimizden bundan sonra hiçbir şey talep etmeyeceğiz. Bu mukavelename şart ve istekleri birbirimizin huzurunda yerimizden ayrılmadan kabullendik Filan kadın ve filan erkek bu mukavelenameyi imzalamışlardır. 3925 Köle ve cariyelerinizden azat edilmeyi talep edenleri eğer onlarda bir hayır umuyorsanız onlarla yazsın, azat edin. deyip bu mukave bu mukatabe mukavelenamenin filanoğlu filanoğlu filan mülkiyetinde ve yanında olan Norbalı filan kölesi yazmıştır. 6 sene zarfında bana 3000 dirhem saf gümüş taksitle öderse hür olacak. Bu kişilerin bütün haklarına sahip olup bütün mensuliyetlerinde yükleneceksin. Bu süre zarfında belirttiğim parayı ödeyemezsen köleliğin mülkiyetinde devam edecek. Bu mukavelename ölümsüz olacaktır. Yerimizden ayrılmadan bu bu mukaveledeki şartlar üzere mukatebeliğini kabul ettim ikrar ve imza ile filan ve filan 3926 yine buna benzer bir örnek 3927 yine aynı